Kadraj Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir Merhabalar Kadraj Değim'den birlikteyiz ben Şenay Aydemir bu hafta yine filmleri ve sinemadaki yetişmeleri değerlendireceğiz. Ee, Bu hafta vizyona 3 film girdi. Ee, bunlardan ilk ve en çok merak edilen hiç kuşku yok ki e, Şahangöpbukar'ın e, Celal ile Ceren'i, e, herkesin bildiği gibi Şahangöpbukar Üçüge sinemasında en azından Gişe ile en barış isimlerden bir tanesi. İşte bundan önce çektiği üç Recep İvedik filmi e, toplamda 12 milyona yakın bir kişi hasılatı elde etti ki bu ulaşılması güç bir rakam. E, bu kez e, Recep İvedik serisinde yani e, hat olarak aynamız ama e, sinema olarak farklı bir şey deniyor. E, şu an Gökbakar ve kardeşi yönetmen Toban Gökbakar ikilisi e, bir tür romantik komedi denemesine geçiyorlar. E, Celal ile Deren eee altı yıldır birlikte olan bir çift canlandırırlar ve e, o klasik romantik komedinin eee yine uygun olarak ayrılıyorlar. E, rahatlıyorlar, sonra birbirlerini özlüyorlar ve tekrar birlikte oluyorlar. Ee, filmin açık söylemek gerekirse ilk yarım saatlik bölümü <gülüyor> oldukça iyi gidiyor. Yani hem komedi e, özellikleri açısından oldukça yaratıcı esprilerinin olduğunu söylemek lazım. ...sonra bir şekilde nasıl oluyorsa... ...ve bir karakteri yeniden filmin içine sızmaya başlıyor... ...ve Celil'in e, tavır yönünü belirlemeye başlıyor... ...bir tür karmaya dönüşüyor... ...dolayısıyla o filmin başındaki Celal karakteri... ...de dönüşme tabi tutuyor hal böyle olunca... ...ve e, aslında esprilerin düzeyi düşmeye başlıyor... ...velden aşağı ve o tuvalet komedisi dediğimiz esprilere de... ...bir yeniden söz konusu oluyor... Ee, Ali, Ali olunca da film e, en azından sinemasal olarak beklentileri karşılamaktan uzak. Kendi adımda filmin ilk bölümünde bildiğim yerler oldu. Hani komik anları var. Ee, ve bu e, adı, komedisi dediğimiz komedinin daha önceki, özellikle ödülük evet, serilerinde tuttuğu düşünüldüğünde e, bu filmde adı seyirciler bir seyirci olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Ama Recep Tayyip serisinin aşağıya doğru inen iğmesini göz önünde bulundurduğumuzda o başarıyı yakalayıp yakalayamadığı yacağı konusunda öngörüde bulunmak şimdilik zor. Belki bunu e, bu hafta rakamları açıklandığında görme fırsatımız önümüzdeki hafta çok daha sağlıklı bir şekilde değerlendirme fırsatımız olacak ama... E, zaten karşısına da film çıkmamış olmasından anlıyoruz ki e, bu hafta e, seyircinin tercihi Celil de yana olacak gibi görünüyor. E, hazır biraz bir şeyden bahsedilmişken e, vizyonun dışına çıkıp e, bir konudan da bahsetmek istiyorum. E, geçen hafta vizyona giren kara olan e, ilk üç günde 54 bin, yaklaşık 360 salonda vizyona girip 54 bin seyirci yaptı ve bu büyük bir e, aslında batış bir taraftan. Çünkü filmin maliyetinin 8 ila 12 milyon TL arasında olduğuna dair zılar çizildi. Ee, bu da aslında e, yapımcıların ve dağıtımcıların, aynı sinema salonu sahiplerinin de e, dikkat etmesi gerektiğini e, bizlere gösteriyor. Çünkü birbiri ardına birbirine benzer filmler yapılmaya başlanıyor ve e, seyirci artık bazı e, numaraları yemiyor gibi bana. Ee, eskiden göz kapalı bir milyon yapan e, komedi filmleri, korku filmleri şimdi e, 200-300 binlerde kalıyor. Yine iyi rakamlarmış gibi görünüyor Türkiye için bakıldığında ama aslında o filmlerin maliyetlerini çıkarmayan rakamlar bunlar ve e, böyle giderse yani seyirci istismar edilerek birbirine birbirinin benzeri filmler çekilmeye başlanırsa ki e, hemen e, bunu örnek olarak e, Komedinin e, yaptığı giriş rakamından sonra işte Contraculla, e, Officio gibi böyle Karadeniz komedilerinin bir anda yoğunlaşmaya başlası ve başlaması kolaydan para kolayca para kazanma e, istekleri sektörü aslında bir taraftan dağıltoyor, öbür taraftan da sinema salonlarının kapatılması nedeniyle gerçekten iyi sinirleri salon bulmasının e, önünde tıkıyor. E, İyi bir örnek olarak mesela aşkı gösterebiliriz. Üç salonda vizyona girmesine rağmen hala salon başı e, 600-700 ortalamayla devam ediyor. E, bence bu dağıtımcılar ve salon sahipleri için bir örnek olmalı. Yeni bir dağıtım tutsuz üzerine bizim sektörümüz çalışmalı diye düşünüyorum. E, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra haftanın diğer iki filmini de mi gösteririz? güzel sara göl Sen gel, kaçma güzel, bana ellerini ver. Hayat seni sevince güzel, sana gönl. Merhabalar, Kadar'da yeniden birlikteyiz. Şenay Aydemir ben. programın ikinci bölümünde yaptığım iki yapan filminden bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi iddialı bir kadroya sahip olan Bitik Şehir Filmin ana karakterlerini Mark Wahlberg, Russell Crowe ve Captain Deta jones canlandırıyor. Film için şöyle bir şey söylememiz mümkün. Ee, aslında hani Türkiye ile özellikle İstanbul'la bir e, tematik bağlantısı var. E, film, bir kentsel dönüşüm yani bir rant hikayesi üzerinden Amerika New York'ta geçen bir rant hikayesi üzerinden polisiye bir öykü anlatıyor bize. E, dolayısıyla e, bu bakımdan bizim e, için önemli bir e, gösterge olabilir. Tabii hani politik alt okumaları olan bir e, filmin bu bakımdan benzerlikler taşısa da en azından bir ilgiyi tutup da e, işlevli olacağını düşünüyorum ben. Filminin Osmanlı koltuğunda e, kardeşiyle birlikte çektiği Fronhal'dan e, tanıdığımız Alan Hooks var. E, film bir, bir memurunun yargısız infazıyla açılıyor. E, bu suçlamadan atlansa bile belediye başkanının ve polis e, şefinin direktisiyle görevden ayrılan karakterimiz 7 yıl sonra belediye başkanı tarafından özel olarak bir iş için çağrılıyor ve eşik karısını takip etmesini istiyor belediye başkanı ondan polis memuru bu süreç içerisinde aslında ortada New York'un eski bir mahallelerinden olan Bolton'daki kentsel dönüşüm ve ortadaki 3 milyar dolarlık büyük bir pastanın var olduğunu fark ediyor ve arkasından torap söküyor gibi geliyor e, film açıkçası e, yönetiminin ve kablosunun vaadini yerine getirmiyor sinema olarak. Yani çok iyi başlıyor oluyor şimdi çok iyi kuruyor ama bir noktadan sonra biraz televizyon filmi kıvamına dönüşüyor. E, bu bakımdan sinema olarak çok büyük beklentilere girmemek lazım. E, yine de hafta sonunun iyi seçeneklerinden bir tanesi olarak değerlendirilebilir. E, özellikle polisiye türünün merakları açısından. E, korku türünün sananları açısındandı. E, e, ben görme fırsatı bulamadım ama gösterildiği ülkelerde, eleştirmanlarda olumlu, e, eleştiriler alan mama var. E, film, Andres Müçekçi'nin e, yönetmenliğinde çekiliyor. E, filmin ise bu Resident Evil 40 ile Oscar adayı olan e, Jessica Kastay'ın var. E, film e, konusuysa size şöyle diktori e, ve dili e, anne babalarıyla <gülüyor> orman denetlerinde e, seyahate çıkıyorlar oradaki bir davide ve anne babaları <gülüyor> öldürüldüğünde küçük birer çocukken vahşi doğada 5 yıl boyunca yakayanlısı kalıyorlar hayatta ve 5 yıl sonra bulunuyorlar onları e, amcaları Lucas ve kız arkadaşı Annabel alıyor ama ee, evdeki tek misafirin çocuklar olmadığını ve onların mama dedikleri bir hayaletindeyin içerisinde olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Ee, sanırım biraz annelik e, üzerinden kurulmuş bir e, film. Dediğim gibi e, ben sadece çıkan eleştirilerden takip edildi link gösterildiği ülkelerde bizde de e, Türkiye'de de e, olumlu eleştiriler aldı. E, Tüm sevenleri için haftanın e, seçeneklerinden bir tanesi de mama olabilir bunun dışında hala gelemediyseniz, görme fırsatınız varsa Anna Karayna, Umut Işığ'ın tabii ki Tepenin Ardı ile Aşk e, salonlarda sizleri bekliyor. E, bu haftalık da bu kadar. Elimizdeki hafta yeniden sinemadaki gelişmelerle buluşmak üzere. Kadraş Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. <Gülüyor>